Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları'nın tek arkasındaki Amerika program programı Perişan Efendi'ler sevgiler saygılar Hümetler dinleyiciler tüm dünya Iraklı bir gazetecinin Amerika Başkanı George Bush'a attığı ayakkabıyı konuşuyor ve o meşhur ayakkabı ne Uğur Dündar'a ne Ali Kırca'ya, ne Kemal Gülen'e, ne de Mehmet Ali e konuştu O ayakkabı sadece ve sadece Perişan Efem yayın yönetmeni ben Ömer Pekin'e konuştu Evet dinleyiciler sadece bana konuştu Ve dünyanın konuştuğu o ayakkabı şu anda telefon hattımızda dinleyiciler İşte Perişan Atan Farkı yani habercilik adına daha ne yapalım diyoruz Ve hemen hattımızda bekleyen son yılların en çok konuşulan ayakkabısına dönüyoruz Sevgili ayakkabı, öncelikle bizi kırmadığını, bizi tercih ettiğin için teşekkür ediyoruz. E, programımıza katıldın, e, sağ olasın, var olasın. E, Adama Havar Bey, biz sizi tercih ettik. Çünkü e, en güvenilir haber kanalı sizsiniz. <gülüyor> e, teşekkürler sevgili ayakkabı. E, evet dinleyiciler, el alemin ne ayakkabıları var görüyorsunuz. Bizim ayakkabılarda ancak ayağı vursun, eskisin, deforme olsun, altları delisin. Ondan sonra dünyanın parasını verip gidelim altına pençe yaptıralım. Bakın <gülüyor> el alemin ayakkabıları neler yapıyor değerli dinleyiciler. Ee, sevgili ayakkabı öncelikle seni tanıyalım diyorum. Ee, kendini bize tanıtır mısın? Kimsin, nesin, necisin? Tanıtırız tabii Ömer Bey. Ben Türkiye imalatlı taban numarası 43 olan... Tek eşli, lastih, tabanlı bir ayakkabıyım. E, peki sevgili ayakkabı, dilersen olay anına gidelim. E, bize o olayı anlatır mısın? Olay nasıl oldu? E, Bush'un kafaya nasıl birdenbire fırladın? Bunu bekliyor muydun? E, ne oldu da böyle oldu, oldu da iyi mi oldu? Olay şöyle oldu. Ben uslu ustu bu gazetecinin ayağında duruyordum. George Bush... Konuşurken sahibim olan gazeteci sinirlendi, yere eğildi. Ben sandım ki bu kalemini falan düşürdü. Onu alacak. <gülüyor> Erkene beni ayağından çıkardı, elini aldı ve George Bush'un kafaya doğru fırlattı. Ben de gittim tam kafaya vururken Bush eğildi kafaya vuramadı. <gülüyor> Efendim sonra sahibim olan bu gazeteci. Diğer aşımı de çıkarttı, onu da attı fakat onu da isabet ne yaptı ettiremedi. Maalesef sonrasını hatırlamıyorum. Korumalar üzerime basıp beni çiğnediler, ezdiler falan. <gülüyor> Peki sevgili ayakkabı şunu da sormak istiyorum. Yani o sabah böyle bir şey olacağını bekliyor muydun? Sahibin olan o gazeteci daha önce de seni böyle çıkarıp... Birilerini kafaya atmış mıydı bu konuda bir tecrübesi var mıydı sanki böyle bir yapmış gibi bir tecrübesi varmıştı gibiymişti e, sanki gibi Valla sahibim aslında sessiz sakin biridir yani ben öyle tanıyorum Daha önce beni ayağından çıkardıp fırlatmışlığı yoktur yani Yani bunun daha çok karısı öyle yapar yani ayakkabısını böyle ara sıra çıkarıp Ben gözümden gördüm bunun kocasının yani gazetecinin yani benim sahip olan gazetecinin yani kafaya doğru fırlattığına çok şahit olmuşumdur. Demek ki oradan bir etkilenme söz konusu olmuş olabilir Ömer Bey yani, öyle diyorum ben. <gülüyor> yani. Evet dinleyiciler şu anda George Bush'un kafaya fırlatılan e, Dünyanın en çok konuştuğu ayakkabıyla konuşmaya devam ediyoruz e, Peki sevgili ayakkabı şu anda durumun nasıl? Neredesin? Sana bir şey yaptılar mı? E, durumun hakkında bir e, bize bilgi verir misin? Allah Ömer Bey şu anda sizle gizli gizli konuşabiliyorum Bilinmeyen bir yerde sorgulanıyorum İntihar etmeyeyim diye de bağcıklarımı da çıkardılar <gülüyor> Ömer Bey benim bir suçum yok, ben suçsuzum Adam çıkarıp dörtmüşün kafaya atmış Ben ne yapayım yani Daha önce de bu dörtmüşün kafaya yumurta atmışlardı ya Yumurtaya bir şey yapmadılar benden ne istiyorlar diye sormak istiyordu. Evet dinleyiciler işte bir ayakkabının dramı Ne demişler çirkinler de sever ayakkabılar dağlar <gülüyor> Ee, gerçekten üzücü bir durum ee, sevgili ayakkabı e, son sözlerini alalım diyorum buradan kafaya fırlatılmak istenen diğer ayakkabılara neler tavsiye edeceksin bu konudaki tavsiyelerini alabilir miyiz ayakkabı? <gülüyor> Ömer ben son olarak şunu söylemek istiyorum ki bize ayakkabı denilmesin Niye denilmesin? Çünkü ayakkabı kelime olarak çok anlamsız Mesela ele giyilene Eldiven deniyor da neden ayağa giyilene diven denmiyor Ya da neden ayağa giyilene Ayakkabı deniyor da Ele giyilene el kabı Denilmiyor. Bunun... <gülüyor> bunun korkulanmasını istiyorum Ömer Bey. E sevgili ayakkabı sağolsun varolsun. Bizleri aydınlattın. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. E evet dinleyiciler Perişan FM şimdi kadar. Perişan FM her gün şu saatlerde yanlış ha. Dünya Radio'da yazan ben Ömer Fekin. Oynayan ben Ömer Fekin. Teknice bu ben Ömer Fekin. Ahaha <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolar Efendim. Türkiye Radyolar, Efendim. Türkiye Radyolar, Efendim. Türkiye Radyolar Efendim. Perişan FM Radyo Yayıncıları Derneği'nin yılın en çok dinlenen radyo programı anketine katılın. www.rayat.org.tr adresine girin. Perşanefemi tıklayın.